Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve nâvudu min şururi enfüsina ve min seyyâti amalina. Men yehdihillâh fela mudillelâh ve men yudlil fela hadiyelâh. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerîk alâh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve hem ağıda, fayayiğa da Allah, ittakul Allah ve ati'u, inna Allahu ma al-lazina ittaku, ve lazinuhum muhsinun. Kald Allahü Teala azza ve jel, fi kitabihi ilkereem, azzubillahi min shaytanir rajeem, Bismillahi r-Rahmani r-Rahim, vla udwana illa ala al-zalimin. Sadek Allahu Alazim. Kald Allahü Teala, fi ayetin ökra, işte azzubillah. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى اللَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ Sadakallâhul-azim. Okumuş olduğum ayeti kelimelerde zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur buyurulur. Diğer ayette de zalimlere az da olsa meyletmeyin yoksa ateş size dokunur, cehennem size yakın olur denilir. Sevgili kardeşler, bugün e, Myanmar'da, Arakan eyaletinde e, Burmalı Müslümanlara karşı yapılan e, ve nice zamandır devam eden e, zulümleri, katliamları, soykırımları e, ve bu konuda bize düşen görevleri gündeme getirmeye çalışacağım. Bayram geçeli iki hafta kadar bir zaman oldu. Biz buralarda bayram yaparken Arakan'da Müslüman kardeşlerimizden nicelerinin zalim Hindular tarafından yaralanıp öldürülmesine şahit olduk. Başkaları bayram yaparken çocuklarının boğazlandığı yakınlarının kurbanlık koçlar gibi kesildiği için kurban bayramı yapmak yerine yakınlarını kurban vermek ve kurban olmak, zorunda bulunmak nasıl bir duygudur yaşamadığımız için tam bilemiyoruz. Evet, başkaları bayram coşkusuyla neşelenip eğlenirken kendi hissesine matem tutup feryatlar düşmesi <gülüyor> ne ağır bir imtihandır. Ancak Arakan konusunda ümmet olarak acil ve kesin çözüm bulamamanın ıstırabını yaşadığımızı bu yönüyle Mıyanmarlı bir mücahit bir defa ölürken ya da değişik ifadeyle ölümsüzleşirken bizim çaresizlik içinde günde bin defa öldüğümüzü de belirtmemiz gerekiyor. Müslümanları hemen bütün ülkelerde tağutlar yönetiyor. Onlar mazlumdan yana değil, zalimlerin destekçileri ve kendileri de bizzat Allah'ın hükmüyle hükmetmedikleri için zalimlerin ta kendileri. Onların bu tür zulümlere tavır almalarını beklememiz mümkün değil. Ama dünyanın her tarafında Müslümanlar artık giderek zulme karşı bileniyorlar. Myanmar'daki vahşeti de kınıyor, telin ediyorlar. Bu durum İslam milletinin her an etraflarındaki şu sahte sınırları, kafirlerin ördüğü kalıpları, hudutları kaldırıp evrensel İslam devletini kurma potansiyelini taşıdığını gösteriyor. Dünya Müslümanları artık zalimlere eskiye göre daha fazla net tavır almaya başlıyor. Bütün bunlar küfür dünyasında ciddi bir telaşa sebep olurken ümmetin inşallah eski izzetine kavuşması yönündeki umutlarımızı da arttırıyor. Avrupa uygarlığının dini toptan reddeden tarihi ve siyaseti kiliseyi yönetici elit elinde bir oyuncağa çevirdi. Yaşadıkları acı tecrübeler halkı Hristiyan inancından da uzaklaştırdı. Pazardan pazara kiliseye uğrayan çok az yaşlı kaldı batıda. Batıda Hristiyancı bir gençlik yetişmiyor ancak İslam dünyasında ciddi bir genç kitle kendisini İslamcı hatta daha ileri boyutta Müslüman olarak tanımlıyor ve bu isimle şeref duyuyor. İslam dünyasının dört bir yanında düzenlenen yer yer programlar, yardım programları ve bunlara iştirak edenlerin çoğunluğu genç Müslümanlar. İşte onları korkutan gerçek de bu. Dünyanın her tarafından artık Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de, ve Myanmar'daki mazlum kardeşlerimize az veya çok yardımlar yapılıyor. Onlarla aynı ümmet olmanın işbirliğine gidilebiliyor. İşte bu tür programlar ve ekonomik yardımlar kesinlikle önemsiz kabul edilmemeli, azımsanmamalıdır. Nitekim direnen Myanmar'daki Müslümanlar bütün bunları çok anlamlı buluyor ve bu desteğin onlara büyük bir özgüven sağladığını ve moral verdiğini her fırsatta kendileri dile getiriyor. Ancak bütün bunlar Arakan ve diğer işgal altındaki İslam beldeleri için yapabileceğimiz şeylerin çok azını oluşturuyor. İslami yükümlülüklerimiz, insani sorumluluklarımız ve aramızdaki akide bağı bize bunların çok üstünde bir sorumluluk yüklemektedir. Ancak Myanmar için düzenlenen yardım programlarında veya yapılan dualarda göze çarpan önemli bir nokta, slogan ve bunları oluşturan bilinçaltı bizi düşündürüyor. Mesela Allah'ım onları kahret, Allah'ım zalimleri helak eyle gibi ifadeler bunlar aslında sorumluluğumuzu haşa Allah'ın üzerine yıkma, Allah'ı kendimizin bir hizmetçisi konumuna indirgeme anlamında da ele alınabilir. Görevimizi yapmadığımız ve kendi görevimizi Allah'a yüklemeye çalıştığımız için. Oysa Allah onları sizin elinizde, bizim elimizde cezalandırmak istemektedir. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın. Onları rezil rüsvay etsin. Sizi onlara karşı destekleyip zafer vererek müminlerin göğüslerine şifa verip müminlerin göğüslerine şifa verip onları ferahlandırsın. Buyrulur Tevbe Suresi 14. ayette. Evet, Allah zalimleri bizim ellerimizle cezalandırmayı murad etmektedir. Eğer bize düşen mücadele işini Allah'a havale edersek, ey Musa sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada oturanlarız. Maide suresi 24 diyen İsrailoğullarından ne farkımız kalır? O yüzden kullar tembel tembel oturup üzerlerine düşeni yapmadan Allah'ın düşmanlarını helak etmesini istemesi sünnetullah'a uygun değildir. Unutmamamız gereken şey Allah'ın onları bizim ellerimizde cezalandırmayı murad ettiği gerçeği ve bu yolda yapmamız gereken ihmal ettiğimiz çabalardır. Myanmar'daki kardeşlerimiz İstanbul'daki Müslümanların kalbinin onlar için yanıp tutuştuğunu gördüklerinde elbette oralarda İslam'ı gündeme getirmenin, Müslümanca yaşamanın, cihad etmenin ciddi manada gücünü, moralini kendilerinde görüyorlar. Tevhidi bilinçte yetişen dünyanın her tarafında ve buralarda bir nesil var direnen, ümmetini ve inancını önemseyen, kalbi kardeşleri için atan bir nesil. Bu tür etkinlikler, bu tür değerlendirmeler düşmanlara bizim bir tek ümmet olduğumuzu ve Myanmar'ı, Gazze'yi, Şam'ı, Afganistan'ı esir alabilmeleri için İstanbul'u, Kahire'yi, Mekke'yi de almaları gerektiğini, ümmetin kaderinin bir, sevincinin bir, öfkesinin bir, Düşmanının bir olduğunu öğretiyor ve bizim de bunun farkında olduğumuzu inşallah onlara gösteriyor. Ancak bizler bu mücadelede birçok askerini ve sivilini kaybeden Hindular kadar, Amerika, İsrail ve İngiltere gibi zalim devletler kadar bile bedel ödemeden zafere gitmeyi bekleyemeyiz. Hele bizim davamız hak ve onların davası batıl iken bizim davamız uğruna bizim bedel ödemeye, yanaşmamamız bize yakışmayan bizim değerimizi, derecemizi çokça alçaltan bir durumdur. Ümmetimizin her bir bireyi bu mücadelede bir asker gibi cihat eri olarak davranmalıdır. Bizler ordu ümmetiz. Rızkımız, bereketimiz kılıçlarımızın gölgesi altındadır. İzzet ve onur bize cihatla, takva ile, ilimle yazılmıştır. Zilletten uzak yaşamamız için malımızla, canımızla cihat etmeyi bir görev bilmek zorundayız. Nebevi ikazlar bütün Müslümanları göreve çağırmaktadır. Müminlerin dertleriyle dertlenmeyen onlardan değildir. Müslümanlardan imdat isteyen bir mazlumun feryadını işitip de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 bunca zillet aziz olan Rabb'e yönelip onur ve şerefi onun dininde aramayı sonuçlandırmıyorsa, bunca saldırı cihada sarılmayı gerektirmiyorsa, en azından maddi yardıma bizi yönlendirmiyorsa, ahiret azabına da aday olunur. Dışımızdaki kafirlerden İslam düşmanlarından daha tehlikeli olan içimizdeki kafirlerdir. Dışımızdaki düşmanlardan, tağutlardan daha zararlı olan, kendi Müslümanların içerisindeki zalim yöneticilerdir. Kalp ve kafamızdaki, el ve dilimizdeki küfürdür. Dünyamızı perişan, ahiretimizi zindan edecek olan. Evet, ayette dinde zorlama yoktur buyurulur. Ancak cennet yolunu zorla kapamak isteyenlerle de savaştan başka çare yoktur. Bizim cihadımız, muhataplarımızı yok etmeyi değil, onları İslamlaştırarak kurtarmayı veya kurtulmak istemeyen o zalimlerden diğer insanları kurtarmayı hedefler. Bugün Müslümanların kafirler arasında bir selin içindeki köpük gibi veya çerçöp gibi olmasının temel sebebi düşman edinmeleri gereken kafirleri dost kabul etmeleridir. Dünyada izzetin, onurun, devletin ahirette de cennetin bedeli, Allah'ı ve Allah taraftarlarını dost, şeytanı ve şeytanın askerlerini düşman kabul etmek, dostluk ve düşmanlığını ispatlayacak davranışlarda bulunmaktır. Evet Myanmar'daki olaylar bir kez daha gösteriyor ki, insanlık zalim kafirler eliyle hızla bir dünya savaşına doğru sürükleniyor. O yüzden planlarımızı, hazırlıklarımızı buna göre yapmak, yaşantımızı ufukta gözüken bu geleceğe göre gözden geçirmek zorundayız. Esas acınacak insanlar, dostunu düşmanını tanımayan ve düşmanını dost zannedenlerdir. Cihadıyla, ibadetiyle Allah'ın dinini yaşamayan, Müslüman kardeşine yardım edemeyen kimsenin Müslümanca ölmesi de çok zordur. Canla cihat yani Allah için savaş,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 Yolumuzu aydınlatmak için gerektiğinde malımızı yakmak, cehennemde yanmamak için gerekirse İbrahim gibi dünya ateşlerine atılmak, dinimizin izzeti için canımızı gerekirse incitmek, Allah için gerekli zorluklara, sıkıntılara katlanmak gerek. Bildiğiniz gibi zafer önce gönüllerde ve kafalarda kazanılır. Gönüllerindeki, zihinlerindeki, hayatlarındaki işgallere karşı direnenler, Er geç zafere ulaşacaktır. Kurtulmayan kurtaramaz. Kendini fethedemeyen başka hiçbir şeyi fethedemez. Gönül kapısını tevhid anahtarıyla açabilen kimsenin önünde nice kapalı kapılar kolayca açılacaktır. Cihat, fetih ve zafer önce gönüllerimizde bulunmalı, sonra dalga dalga çevreye yayılmalı. Allah nazarında en üstün olan kişi, gönlünü, bileğini ve kafasını birlikte güçlendiren ve bu dengeli gücü Allah yolunda kullanabilen insandır. Vahdet halinde dünya Müslümanları gerçekten önce kendilerini ve yönetimlerini Allah'ın razı olacağı şekilde değiştirip güzelleştirirse, bu işgal ve zulümler yerini fethe ve güzel bir dünyaya kısa bir anda bırakacaktır. Ümmet bilinci içinde dünya Müslümanları olarak hepimiz, cihat ve fetih şuuruyla Mekke fatihleri gibi davransak Arakan'daki soykırım Filistin'deki zulüm Suriye'deki vahşet Orta Doğu'nun her ülkesindeki zalim tağutlar karşımızda ne kadar dayanabilir? Cihat karşımızdaki hangi dilden anlıyorsa o dilden anlatmaktır. Dille, al, dille anlıyorsa dille elle anlıyorsa elle konuşmaktır. Zalimler ılımlı İslam denen kuşa çevrilmiş din anlayışını dinini yaşamak isteyenler için tek alternatif gibi sunarak cihat ruhunu öldürmeye çalışırken, sayıları az, organizeleri çok zayıf, muvahit müminlerden çekinip onları yok etmeye çalışıyor. Yarınki dünya, dünyanın her tarafındaki zalimlere karşı çıkanların, diktatör ve zalim tağutlarla mücadele edenlerin olacaktır yarından sonra ahiretin onlar için olduğu gibi. Müslüman olarak hepimiz safımızı Allah'ın tarafından yana seçmek zorundayız. Tevhid bayrağını bize teslim eden bizden önceki dava adamı mücahitler kendi hayatlarını feda etme pahasına kutsal emaneti, tevhid şiarını, İslam sancağını bize ulaştırdılar. Bizlerse bu bayrağı yeterince taşıyabiliyor muyuz? Bizden sonraki nesillere, tevhid bayrağını daha yükselterek teslim edebiliyor muyuz? Cevabımız hayır ise unutmayalım. Hesap meleklerinden önce mirasını ayağa düşürdüğümüz gazi ve şehitlerimiz, gerçek anlamda gazi ve şehitler yakamıza yapışacaktır. Bildiğimiz gibi yenmek başkadır, kazanmak başka. Yenilmek başkadır, kaybetmek başka. Allah'ın askerleri savaşı kaybetse de zaferi kazanırlar. Fillerin tavşanlarla savaşındaki galibiyeti aslında alçak bir mağlubiyettir. Kur'an'ın ifadesine göre iki güzelden birine yani ya şehitliğe ya galibiyete talip insanlar çoğaldıkça canını malını Allah yolunda feda etmeyi ve Allah'la yaptığı anlaşmayla cennet karşılığında canını satmayı gaye edinmiş Allah erleri çoğaldıkça İslam davasının hakimiyeti yakın demektir. Ama unutmayalım, çilesiz, zahmetsiz, sıkıntısız, ihtiyar kadınlar gibi evlerinin köşesinde oturarak zafer beklemek ancak cihat kaçkınlarının işidir. Şehadete, zorluklara, sıkıntılara talip olmak, Allah'ın dinini hakim kılmak için çalışmak gerçek imanın alametidir. Ve bu iman sahipleri için neticede iki güzellikten biri vardır. Ya şehadet ya da zafer.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 Bizim hızımızı arttıracaktır. Yeter ki zorluk zamanında ve diğer zamanlarda dostlarımızı ve düşmanlarımızı doğru olarak seçelim. Dostların yanında, düşmanların karşısında olalım. Gönüllerindeki batıllara, çirkinliklere savaş ilan edip, önce içlerindeki işgali kaldırarak dıştakine, tavır alan, ilimde, takvada ve cihatta Allah'ın istediği gibi birbirleriyle yarışan Müslümanlar olmak duasıyla gavurlaşmaya giden yolu bırakıp kendilerine nimet verilen peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yolunu takip edenlere müjdeler olsun. Ela inne ahsenel kelam ve ebla nizam, kelamullahi'l melikil azizil allam, Kema kal Allahü Tebaarke ve Teala fil kelam ve izah kure el Kur'an festemi ve ansıto lale küm turhamun. A'uzu billahi min şeytanir raje mizmillahiir rahmanir Islam